Buna rağmen insanın sofrasıyla kedinin sofrasını mukayese ediniz. Buna rağmen ikincisi büyük bir memnuniyet gösterirken birincisi isyan etmekte. Evet kaybedenler de olacak. İmtihan olunca elbette kaybedenler de olacaktır. Kimse sınıfta kalmasın diye okul açılmazsa herkes cahil kalacaktır. Bir okulda sadece iki kişi alim olarak yetişse ve bin kişi ise gereken başarı gösteremese yine o okulun açılması maslahattır. Hatta bir üniversitede dünya çapında bir fenci veya eflatun gibi bir dahi yetişeceği bilinse, diğer bütün talebeler belge de alsalar, o üniversite açılacaktır. Çünkü o üniversiteden yetişecek o tek kişi binlerce kişi kıymetindedir. Ve bütün insanlığın medarı iftiharıdır. Faydası... ...bütün beşeriyetedir. Dünya denilen... ...bu imtihan meydanının... ...açılmasına... ...ve bu sebeple... ...çokların cehenneme düşmelerine... ...bu misalle... ...bir derece bakılabilir. Evet. Nefsin... ...adi bir bahanesi. Bir talebe... ...okula gitmediği takdirde... ...sınıfta kalacağını bildiği için... ...okuluna muntazam devam ediyor ve derslerine çalışıyor. Kaderim nasılsa öyle olur deyip okula devam etmeme gitmiyor. Aynı talebe. Namaz mevzuuna gelince kaderimde varsa kılarım deyip kadere yapışıyor ve namazdan kaçıyor. Bu hal namaz kılmamak için nefsi emmare tarafından uydurulmuş adi bir bahaneden başka bir şey değildir. Evet, dünyaya sığmayan insan, farz-ı muhal olarak bir insan Karadeniz'den çok daha büyük bir balık görse, bu balığın o denizin çok fevkinde diğer bir denize ait olduğuna derhal hükmedecektir. Aynı şekilde insanın istidatları da dünyaya sığmamakta ve bu dünya insanı tatmin etmemektedir o halde. Bu insan balığı ahireti göstermektedir ve oraya namzettir. İnsandaki akıl, hafıza, göz, kulak, dil gibi terazilerle. Bunların tarttıkları şeyleri mukayese ettiğimizde terazilerden birinin tartılan şeylerden daha kıymetli olduğunu görürüz. Yani insanın herhangi bir aletiyle kazandığı dünyevi zevk ve lezzetler o aletin kıymetine değmiyor. Demek ki bu teraziler yalnız bu fani işler için verilmemiştir o halde. ...bunların yüzünü... ...ebedi aleme... ...çevirmemiz lazımdır. Evet... ...bina ve şantiyesi... ...dünya... ...ahiretin bir şantiyesi mesabesindedir. Bir binanın şantiyesi... ...İstanbul kadar olsa... ...kendisi... ...ne kadar olacaktır... ...kıyas ediniz işte. Ahiretin azametine... Bu misalden bir derece bakılabilir. Müzik